Herhangi bir kötülük işlediğimizde, hadisin ikinci kısmı onu işaret ediyor, onu bize tavsiye ediyor. Herhangi bir kötülük işlediğimizde hasbel beşer, hemen onun arkasından bir hasene işleyerek, bir salih amel işleyerek o kötülüğün kalbimizde, ruhumuzda, maneviyatımızda oluşturduğu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak, imha etmek. Daha evvelde bahsetmiştik. Ee, Allah Teala veli, müminlerin velisidir, dostudur. Müminlerin attığı her adımı Cenab-ı Hak müminlerin lehine olacak biçimde neticelendiriyor, öyle değerlendiriyor. Burada da e, imanımızın samimiyetine, takvamızın ölçüsüne bağlı olarak görüyoruz. E, işlediğimiz bir günahın hemen ardından işlediğimiz hasene onu imha ediyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de seyyiatların hasenata tebdil edildiğini dahi müminler ve takva sahipleri bakımından görüyoruz. Bu tamamen bizim elimizdeki bir iş. Eğer samimiyeti elden bırakmazsak, sadakati, takvayı elden bırakmazsak Cenab-ı Hak tevbemizin ardından seyyiatımızı hasenata çevirir, tebdil eder, günahlarımız sevaba dönüşür. Cenab-ı Hak'la mümin kullar arasındaki ilişkiyi formel bir ilişki olarak düşünmek doğru değil. Ee, i̇nşallah ileride bahisleri gelir, üzerinde müstakil olarak dururuz. Şefaat meselesine günümüzde itiraz eden kesimler bunu Bir nevi torpil gibi, kayırma gibi e, takdim ederler ve bunu da adli ilahi ile bağdaşmayan bir mesele olduğu gerekçesiyle reddederler. Oysa Cenab-ı Hak müminlerin velisidir. Müminleri e, karanlıklardan aydınlığa çıkarır. <gülüyor> Dolayısıyla mümin kullar imanlarının karşılığı olarak, imanlarının sağladığı bir avantaj olarak Cenab-ı Hak tarafından evet kayırılırlar. Bunu söylememiz lazım. Müminle kafir arasında Cenab-ı Hak nezdinde bir fark elbette olmalıdır. Elbette vardır. Bu farkı bu e, hususta da fiili olarak görüyoruz. İlgili ayetlere bir göz atacak olursak mesela Hud suresinin 114. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur وَأَقِمِ الصَّلَاةَ تَرَفَيِّ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ الْلَيْلِ Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vaktinde namaz kıl. Innal الْحَسَنَاتِ غُذِهِ بْنَ السَّيِّيَاتِ Sevaplar, günahları, hasenat, seyyiatı giderir. Bu hadis-i şerifin Kur'an-ı Kerim'deki masadaklarından birisi budur. Furkan suresinin 70. ayetinde cenab Hak şöyle buyurur İlla tâbe ve âmene ve amile sâlihan Yukarıda bir kısım şeyleri saydı Cenab-ı Hak Şu sayacaklarını da ondan istisna tuttu Tevbe edenler Samimi ile tevbe edenler iman edenler Ve salih amel işleyenler Feulâike yubeddilullâhu siyyâtihim hasenât Allah bunların kötülüklerini, seyyiatlarını hasenatla değiştirir. Allahu اللّٰهُ Rahima Allah gafur ve rahimdir. Evet, tevbenin samimi olması, imanın müstakim olması ve amelin salih olması durumunda Cenab-ı Hak evvelce işlenmiş seyyiatı hasenata tebdil ediyor. O eksiler artıya dönüşüyor. Evet diyebiliriz ki Cenab-ı Hak mümin kullarını kayırıyor, samimi olmaları kaydıyla tevbelerinde, imanlarında, amellerinde müstakim ve samimi olmaları kaydıyla Cenab-ı Hak müminleri kayırıyor. Evet bunda şaşılacak bir şey de yok, dost dostunu kayırır. Dolayısıyla şefaat meselesini de bu çerçevede bakmakta fayda var.